Feda edilmemesi için başlatılan Change.org Taksim İkizköy Direniyor adresindeki kampanyada yeni bir gelişme var. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale kaynak oluşturmak amacıyla güneş enerjisi santrali yani GES Projelerinin planlandığı duyuruldu ve ÇED yani Çevresel Etki Değerlendirmesi halkın katılımı toplantıları Pınar Köyü kahvesinde 2 saat arayla düzenlendi. Termik santrallerden etkilenen köylerden olan İkiz Köyü'nün halkı ise bu toplantıya çağrılmadı. Fakat İkiz Köylüler alana giderek bu toplantının gayrimeşru ve usulsüz olduğunu dile getirdiler ve ilk toplantıyı yaptırmadılar. Görüşmeler esnasında söz alan İkiz Köyü Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık, Önce santral ve madene çed yapılsın. Ondan sonra güneş enerjisiyle başvuru dosyasına anlatırlar. Ama önce santral ve kömür madeni için yıllardır bizi zehirleyen kömür madeni için çed yapılmalı. Yıllardır burada halk olarak zehirlenen biziz, mağdur olan biziz diye konuştu. Güneş enerjisine karşı olmadıklarını Yenilenebilir enerjiyi yıllardır savunduklarını fakat bu projenin termik santrallerin ömrünü uzatmak ve rehabilitasyon sorumluluğundan kurtulmak için yapıldığını şirketin kendini çevreci göstermeye çalıştığı vurgulandı. Bir yandan hukuki süreç devam ederken ve bilirkişi raporu beklenirken İkizköylüler seslerini duyurmak için pazar günü Milas'ta bir araya gelerek basın açıklaması yapacaklar kampanya Change.org Taksim İkizköy Direniyor adresinde devam ediyor. Temiz hava hakkı benim hakkım diyerek Türkiye'de bu konuyla ilgili mahkemeye giden ilk kişi olan Abdülbari Koç change.org taksin temiz hava benim hakkım adresinde de bir kampanya yürütüyor. Abdülbari Koç ve tüm diğer temiz hava hakkı adına mücadele edenler için güzel bir haber var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde ilk kez hava kirliliğinin özel yaşam hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Moskova'ya yakın bir kentteki sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgede hava kalitesinin kötü olması ve kirlilik limit aşımları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle çevre ve insan hakları alanında çok önemli bir kararı imza attı. Ayrıca kirli havayı solumak zorunda kalan kişiler ise mağdur sıfatı kazandı. Mahkemenin en önemli tespitlerinden biri sanayinin çevresel etkilerinin birdenbire ortaya çıkmadığına, ancak uzun vadede ortaya çıkan etkiler olduğuna ve devletin bu etkilerden haberdar olmasına rağmen bu süre içinde önleyici etkin tedbirler almadığına dikkat çekmesi oldu. Kampanya Change.org Taksim Temiz Hava Benim Hakkım adresinde devam ediyor. Belediyelerin öncülüğünde zehirsiz kentler mümkün diyerek Buğday Derneği ve Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından yürütülen zehirsiz kentlere doğru projesinde olumlu bir gelişme var. Change.org Taksim zehirsiz kentler adresinde başlatılan ve şimdiye dek 20 binden fazla kişi tarafından destek verilen imza kampanyası Belediyeleri, kentlerde ve insan çevrine zarar veren, biyoçeşitliliği tehdit eden pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde için biosidal ürünlerin kullanımını azaltmaya, zehirsiz uygulamalara geçerek belediyeler başta olmak üzere herkesi sağlıklı bir gelecek için sorumluluk almaya çağırıyor. Karşıyaka Belediyesi de Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nden sonra proje kapsamında yaşam alanlarındaki zararlarla mücadelede ekolojik ve doğa dostu alternatifleri kullanacağına dair bir iyi niyet belgesini imzalayarak kampanyaya destek verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka halkının daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için Pestisit ve biyosidal ürünlerden arınma yolunda zehirsiz kent olmanın gereklerini yerine getireceklerini açıkladı. Kampanya Change.org Taksim zehirsiz kentler adresinde bakalım başka hangi belediyeler katılacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kırklı Eylül'de yer alan Pınarhisar ilçesi ve çevresinde arazi toplulaştırması yapılmasına karar verilmesinin ardından söz konusu bölgede tarım ve hayvancılık yapan yurttaşlar bu karara itiraz ediyor. Bizim böyle bir ihtiyacımız ya da talebimiz yok diyerek Change.org Taksim Tarım Arazileri Tehlikede adresinde bir imza kampanyası yürüten Pınar Hisar Toprak ve Tarım Komisyonu ülkemizde ve dünyada gıda krizinin yaşandığı bu günlerde tarım alanlarının tamamen şirketlerinin eline geçmesini istemiyoruz. Bu tehlikeye karşı kamu yararı taşımayan bu kararın iptalini istiyoruz diyor ve ekliyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklar olmak üzere toplamda 2021 yılında 96.334 hektar arazi toplulaştırıldı. Toplulaştırmadaki hedef 399.144 hektar alan arazi toplulaştırmasıyla tarım arazilerinde tekerleşme amaçlanıyor. Tarımda tekerleşme gıda güvenliğine büyük bir darbe. Eğer amaç gerçekten tarım arazilerini verimli kılmaksa, tarım arazilerini yok etmekten vazgeçsinler. Tarım arazilerine konut, sanayi tesisi yapmasınlar. Pınarhisar'da olduğu gibi en verimli arazilere çevre yolu yapmaktan vazgeçsinler. Kaynarca'nın en verimli sulak arazilerine yol yapmaktan vazgeçsinler diyorlar. change.org/taksim tarım arazileri tehlikede